Kur'an'ın hepsi azimdir. Allah'ın isimlerinin hepsi azimdir, büyüktür. i̇sm Azam hangisi diye sormuşlar bir beleyiullah'a. Bana küçüğünü gösterin ki ben size büyüğünü göstereyim demiş. Hepsi azimdir Allah'ın isimlerinin. Kitabullah'ın her ayeti azimdir.